Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Galata Fotoğraf Hanesi'nden Yücel ile beraberiz. Bir rekor denemesini konuşmak üzere. Merhaba Yücel, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Yeni Merhabalar. Güzel. Evet, belgesel günlerinde normalde geleneksel olarak bir araya gelmeye alışıktık. Evet. İşte şimdi biraz zaman büküldü gibi gözüküyor. Bir faaliyet içerisinde Galata Fotoğraf Hanesi. Bunu konuşacağız esasında. Bunu konuşmak istiyoruz biz dergi olarak. Zira Galata Fotoğraf Hanesi'nin aslında destekçileri demeyelim ama meraklarını aynı zamanda da destekçilerine destekçi daha doğrusu çemberini genişletmek üzere lanse etmiş olduğu bir tür kampanya olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bir yarışma ve çok bugünlerde alışık olmadığımız tonda bir türde oyun içeriyor fotoğraf merakları için. Ama ondan önce bugünlerde neler oluyor? Galata Fotoğrafı Hanesi'nde atölyeler yoğunlukla mı devam ediyor? Görüşme neler oldu kısaca bir onu soralım size Tamam şöyle bir hızlı özet geçeyim o zaman tamam. Önce bir küçük şey itirazında bulunayım Hani yarışma dedik ya bir yarışma modu yok bu kampanyanın içerisinde Hani yarışma sözcüğünden de ben hep uzak durmak hı hı. istediğim için Hep şey derim yani en son katıldığım yarışma 7 yaşında yoğurt yeme yarışmasıydı Ondan sonra <gülüyor> hep uzak durmaya çalıştım o kampanyadan biraz sonra bahsederiz herhalde zaten. Evet. Ee, ama fotoğraf neler yapıyor? Bir tür işte Ekim ayından beri yeni sezonu başlatmış olduk. Hı hı. Ee, işte 12. senemizi bitirdik. 13. yıla başladık. Evet. Ee, bütün o temel fotoğraf eğitimi ve bunu çerçevesindeki programları uygulamaya başladık. Ee, bir yandan da belgesel fotoğraf programının 9. senesine e, gelmiş. Onu da açmak üzere bir noktadayız. Evet. Ama işte hem böyle çok geniş baktığımızda dünya durumu hem Türkiye'ye baktığımızda daha yerel durumlar üzerinden hani bir kaotik bir dönemden geçiliyor belli ki herkesin malumu. Bundan da etkileniyoruz. Eskisi gibi yeterli katılımcı sayılarına ulaşamıyoruz atölyelerde. O yüzden ciddiyetle hissettiğimiz bir sıkıntılı dönemin içinden e, hep beraber geçiyoruz galiba. Acaba belgeleri olan güven mi sarsıldı genel olarak memlekette? Ne dersin? E, yani güvende ciddi bir problem var. E, o güven duygusu her şeye yansıyor. E, İlkinçtir böyle dönemler mesela belgesel fotoğrafın aslına bakarsanız Hı. daha da e, ilgi çekmesi gereken insanların bu dönemlerde daha fazla hikayeler anlatmaya yönelmesi gereken bir dönem Olmalı diye düşünürken ama bir yandan da e, büyük bir moralsizlik ve geleceksizlik duygusu belki de bu üretimlerin de önüne geçiyor. Peki fo bunun fotoğrafhaneye yansıması yeni midir? Yani bu, bu seneye özgü bir gidişat e, tablosunda iyice bir... ...şey mi var? Sıçrama mı var? Bir sıçrama olduğu kesin ama... E, ...bir ivmeden de söz edebiliriz. E, yıllar içerisinde son birkaç senedir... Evet aslında e, gözlemimiz oydu bizim sanki. Bir iniş var yani. Hı hı. O, o iniş noktası evet. bu sene... ...bayağı şey... E, ...dip yaptı. Diyebiliriz. <gülüyor> dip yapmış özellikle. Dip yapmış durumda. Hep böyle hit yapar. Şimdi dip yapmış burada. <gülüyor> <gülüyor> Gülerek konuşmamız da ayrı tabii ki. E, mecburuz galiba. Evet galiba mecburuz. Evet, bununla beraber... E, Fotoğrafhane duruyor şu anda yerinde. Evet. Nedir planlar? Dediğin gibi Eylül ayına başlamış atölyeler var evet. ve gidebildiği kadar gidecek gibi bir karamsarlıkta mıyız? yoksa bir plan var mı? Ee, yani kendi içerisinde evrilerek <gülüyor> bir e, süreç yaşayacağız herhalde. Hep yani şu ana kadar da olduğu gibi <gülüyor> e, ilerleyen zamanlarda e, İstanbul dışında bir takım planları var. <gülüyor> Galata Fotoğrafanesini e, bir fotoğraf köyüne dönüştürerek. Ee, mesela Söke adını da almış olayım. Söke'de bir fotoğraf köyüne dönüştürmek. Ee, orada birazcık daha belki şehrin gürült gürültüsünden, uğultusundan, kalabalığından uzaklaşarak fotoğraf üzerine, fotoğraf fikri üzerine, düşüncesi, felsefesi üzerine, üretimler üzerine hı hı. daha rahat konuşabileceğimiz e, bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz bir yandan da. Ee, bu yılının ciddi adımları atıldı. Hı -hı. Bir sonuç aldık oradan. Şimdi yavaş yavaş bunun kurgusu önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Hmm, sanıyorum böyle 3 yıla varmadan, ulaşmadan o fotoğraf köyü hayata geçmiş olacak. O noktaya geldiğimizde de bir taraftan İstanbul'da Galata Fotoğraf Hanesi hayatını devam ettirir mi? Hı -hı. O şartlarına göre karar vermiş olacağız. Evet. Bir küçük şube olarak belki, belki. devam edebilir. Belli evet. olmaz bu işler tabi. Bu ee, Belki atölyelerden bahsedebiliriz şimdi başvuru zamanı mı herhangi bir şey yoksa ara dönem mi atölyeler için ve hangi atölyeler var katılmak isteyenler için sizin aranıza? Aslında tam böyle e, acil nokta bu belgesel fotoğraf günleri pardon programı için e, söz konusu son 4-5 güne girdik çünkü başvuruda. Hı hı. E, biraz sayı yükseltmekte fayda var orada eğer e, şu ana kadar katılım için bekleyen e, dinleyicilerimizden yani kimse varsa ya da onların <gülüyor> çevresinden e, son beş gün olduğunu söyleyelim örgütlerinden e, evet hemen e, başvurularını yapsınlar e, çok şey bir program yani özel bir program gerçekten de e, hem bir takım zorlukları var bir yıl sürmesi gibi pazar günlerini e, ayırmaları gerektiği gibi ve sonrasında da e, baya yoğunlaşmış bir e, belgesel üretim içerisine girmeleri girecek olmaları gibi ama bunun yanında da e, oldukça geniş bir fotoğrafçı e, tanışıklığı sağlıyorlar. Çok önemli ekollerin bilgilerini alıyorlar, deneyimlerin, tecrübelerini paylaşıyorlar. Yaklaşık 20 tane e, değerli fotoğrafçı ve akademisyen giriyor dersleri çünkü bir yıl boyunca. Hı hı. E, önemli bir birikim fotoğraf alanında, belgesel alanında. E, şu anda ilk adını sayabileceğim çalışma bu. Hı hı. E, uzun süreli bir atölye olarak. Hı hı. Ama bunun dışında da e, herhangi bir dönem gözetmeksizin sürekli zaten aydan aya fotoğrafa başlangıç düzeyinde atölyelerimiz ve bunların daha sonrasında ileri düzey atölyeleri e, hep açılıyor, devam ediyor. Dolayısıyla hani fotoğraf çekmeye birazcık daha ellerindeki fotoğraf makinenin ...daha bilgiyle kullanmak isteyenler hani Galata Fotoğrafı Hanesi ile başlayabilirler işe. Cep telefonu fotoğrafçılığı orada sökmez diyebilir miyiz o zaman? Fotoğraf makinesi olması gerekiyor insanlara. E, i̇lginçtir. Yani orada teknik bir bilgiye ihtiyaç yok. Fotoğraf makinesinin cep telefonunun sınırlı olanaklarıyla Hı -hı. işler yapılabilir. Bu anlamda kolektifler de kurulardık. Hem dünyada hem de Türkiye'de cep telefonuyla sadece fotoğrafçılık yapan insanlar var. Hı -hı. Evet. orada aslında ne anlatmak istediğiniz ve elinizdeki teknik olanakların bunu anlatmak için yeterli olup olmadığıyla ilgili bir şey ben şey değilim karşı duranlardan birisi değilim üreten birisi değilim ama hani cep telefonumu hala konuşmak için kullanıyorum daha çok <gülüyor> ee, ama şey bu, bu anlamda Elimizdeki teknik olanakları her şekilde kullanabileceğimizi düşünenlerden birisiyim. Evet, o zaman bir cep telefonu fotoğrafçısı aslında gelebilir sizin etörelinize en azından belki yöntemini geliştirmek tabii, tabii. için. Evet, evet. Evet, yani bu eski bir tartışma tabii şey dışlamadığınızı söylediniz fikri. Peki acaba ilginin düşmesini böyle yorumlasak çok mu ilgimser olmuş oluruz? Buna gelene kadar diyorum o kadar çok başka faktör var evet. ki. Evet. O zaman belki esas hikayeyi gözden kaçırmış olabiliriz diye düşünüyorum. Ee, esas hikayeyi en başında konuştuğumuz. Evet yani. evet. Ee, o hikayeyi konuşmak için de bayağı gaz toz bulutuna geri dönmek gerekiyor. Evet. Peki o zaman rekor denemesine bakalım. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ee, biraz biz de bakıp kendimizce aramızda tartışmak durumunda kaldık. Nedir yani bu acaba? Evet. Nedir bu acaba diye hakikaten. Evet, evet. Bir rekor denemesi içerisine girdi Galata Fotoğraf Nedir en başından sorayım size hiç dolandırmadan. Ben de hiç dolandırmadan direkt söyleyeyim. Aslında bir Galata Fotoğraf destek kampanyası bu. Tamam. Ama e, bu kampanya yaparken de e, doğrudan doğruya Galata Fotoğraf kaynak yaratmak istiyoruz. E, Hı -hı. Haydi destek verin demenin Yerini daha eğlenceli daha katılımcı bizim de keyif alabileceğimiz katılanların da işte bu sizin de kendilerinizde sorduğunuz gibi nedir bu acaba ne oluyor işte niye ki falan <gülüyor> durduk <gülüyor> yere şimdi hani hele ki rekor ve fotoğraf neden yan yana gelsin ki gibi şeyler olsun ve bunlar hani konuşuldukça iki türlü sonuç elde edelim bunlardan bir tanesi hakikaten destektir ekonomik destek sağlamış olalım ama bundan da önemlisi. Ee, bu konu konuşuldukça Galata fotoğrafhanesinin adını daha fazla anmış olalım hep beraber. Evet. Ee, daha fazla kulaklarda yer etsin. Dolayısıyla hatırlanırlığını bilinirliğini e, arttıralım fotoğrafhanenin. Hedefler buydu. Mevzu da şundan ibaret aslında. Hı. Benim Neyine bir ne? adet fotoğrafım hı hı. Ee, 19 Şubat'a kadar e, satışta olacak. Satılacak ve ...çok sayıda insanın bu fotoğrafı satın alması hedeflenecek. Rekor da bu. Dünyanın en çok satılan fotoğrafı olacak bu fotoğraf rekorun sonu itibariyle. Ee, oyuncu yanlarından bir tanesi de alacağınız fotoğrafı bilmiyorsunuz. Tek bir fotoğraf var gerçekten. O fotoğrafın hangisi olduğunu şu anda ekipteki dört kişi biliyor. Dokuz hmm. kişilik bir ekibiz. Ekibin tamamı da bilmiyor. <gülüyor> Benimle beraber beş kişi. Hı <gülüyor> hı. Onlar da merak etmek istediler. Hani görmeyelim dediler. Şimdi o fotoğraf satın alındıkça yavaş yavaş rekordenemesi.com sitesinde ana sayfada belirmeye başladı. Piksel piksel beliriyor şu anda. Her satın almayla beraber yaklaşık 20-25 piksellik bir belirginlik ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla belli bir seviyeye geldiğinde zaten ortaya çıkmış olacak. Ee, ...dolayısıyla o zamana kadar satın alanlar aslında merakla bekleyecekler. Rekorun yanında bir başka deneme tarafı da var galiba bu fotoğrafın. Zira insanlar e, görmeden de bir fotoğrafı alırlar mı? Ya da hani fotoğrafa o kıymeti nasıl verirler gibi bir tarafı var. Sizin gözleminiz evet. nedir? Ee, açıkçası şu sanıyorum... E... Belki onu da açıklamazsa mıydık daha da oyun olurdu. Ee, benim bir fotoğrafım olduğu biliniyor ve dolayısıyla beni tanıyan insanlar işte diyorlar de sonunda işte bir Yücel Tunca fotoğrafı. Bu iyisiyle kötüsüyle neyse. Yani bir Yüce Tunca fotoğrafı satın alacağız ve bununla da destek olmuş olacağız zaten diyorlar. Ee, çok daha bilindik bir fotoğrafçının adı olsaydı işin içerisinde kuşkusuz bu rakam çok daha yükselirdi. Ya da çok bilindik bir fotoğraf olsaydı evet. ve baştan ilan etmiş olsaydık. Yine düzeyi farklı bir şeye evet. ulaşırdı. Ama hani oyunun şu andaki çerçevesi e, bu şekilde kurulmuş. Bir de tartışma tabii. fotoğrafın <gülüyor> üzerinde olurdu galiba. Burada galiba evet. esas itibariyle evet. ne kadar kalabalığız kolektif olarak etimiz kemiğimizin de biraz onunla ilgili. Biraz onu görmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da bunun etrafında başka tartışmalar da yürütüyoruz. Mesela e, önce şey diye başladık. Bir eşittir soru işareti. İlk teaserlarımızı bunun üzerinden Hı -hı. ürettik bir hafta boyunca. Herkes çok merak etti. Nedir bu nedir bu? Sonuçta açıkladık. Dedik ki bir fotoğraf satış denemesidir bu. Bir fotoğraftan eşittir kaç tane satılacak? <gülüyor> Onun hikayesiydi bu. Şimdi bunu açıkladığımıza göre bundan sonraki aşamaya geçelim. Edisyon nedir sizce? Bunu konuşmaya başlayalım. <gülüyor> Sokaklarda çıktık insanlara bunu sormaya başladık. Sizce edisyon nedir? İşte, bilenler var, bilmeyenler var. Başka türlü anlamlar yükleyenler var. <gülüyor> Sonra yavaş yavaş fotoğrafçılara sormaya başladık. Fotoğraftaki edisyon meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü tartışmalı alanlardan birisi bu. Evet. <gülüyor> Fotoğraf gibi çoğaltılabilir bir şeyi belli sayılarla sınırlandırmak, evet. onu kıymetlendirmeye çalışmak evet. mı? Yoksa tam tersine fotoğrafın kendi doğasına uygun bir biçimde çok sayıda çoğaltıp çok sayıda ulaşmasını sağlamak mı? Hangisini seçiyoruz diye. Bunun üzerinden yorumlar şu anda e, yaygınlaştırıyoruz. Hı -hı. İşte bundan sonraki haftalarda şey gireceğiz. En son bir sanat eseri ne zaman satın aldınız? E, ve sanat eseri dediğiniz şey sizin için ne? Hı -hı. E, mesela ilginçtir. <gülüyor> Sinemaya gitmeyi kimse bu sanat eseri satın almak olarak görmüyor <gülüyor> ve kabul etmiyor. E, ya da para verip de bir müzik e, parçasını ya da bir albümünü Hı -hı. almayı bir sanat eseri almak olarak kabul etmiyor falan. Sanat eserinin hep böyle bir unik olma, tek olma, evet. bir heykel satın alma, bir resim satın almak gibi olduğunu düşünün. Materyal, Bunları biraz e, konuşuyoruz. Dolayısıyla bir yandan bu rekor denemesi, evet kampanya, destek falan ama bir yandan da başka şeyleri de bu bağlamda konuşma ve tartışma şansı sağlıyoruz. Söken'in alıştırmasını yapıyorsunuz. Hmm, yani. Belki de evet. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmalar herhalde felsefi dediğiniz böyle olacak. Evet. Ha. Demek ki e, biraz daha çok olmak gerekiyor ki pikseller daha da belirginlesin Haksın. orada fotoğrafı hep beraber görebiliyor olun Bu arada şu anda herhangi biri web sitesine girdiğini rekordenimiz girdiğinde son haliyle görebiliyor değil mi Evet fotoğrafı. son piksellerin oluşmuş haliyle oluşmuş haliyle. Daha, e, beyaz sayfa daha büyük evet. hı hı. E, ama piksellerden de ha burada gökyüzü var galiba filan diye bir de yürütülebiliyor ne zamana kadar sürecek 19 Şubat'ta bitireceğiz 19 Şubat'a evet. kadar harika Umarız sene başına kadar çözülür bu konu. umarım. Evet, evet. <gülüyor> Burada rekor dedik yani demek bir üst çata var mı yoksa onu hiç baza almayalım. Hayır bu da çok eğlenceli bir şey Hı. çünkü bu konuda daha önce bir rekor kırılmamış ki dolayısıyla. Yani <gülüyor> ne yaparsanız rekor olacak. İki tane de satsak rekor olmuş olacak yani o yüzden ee, hayır yani işin o şakası ve eğlencesi. Evet peki rekordenemesi.com diyelim ve çok teşekkür ederim. Sana ben de çok teşekkür Rica. ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Evet Açık Radyo burası belki Dergi programını dinliyorsunuz. Yücel Tuncel'e yaptığımız Söyleşi'ydi gün içerisinde geride bıraktığımız. Şimdi Türkiye Sinema Sözlüğü'ne geçeceğiz ve bununla beraber ilk bir saatimizde tamamlanacak. Hatırlatalım ikinci saatimizde de 15 günde bir şey şeyinlenen yeni bölümümüz yakınlardan. Burada tek yöresinden müzikler duyacaksınız. <gülüyor> Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde Aydın Babaoğlu Yazan ve Okuyan Çiğdem Öztürk Eve gidecek miyiz? Tabii Öyleyse öne sen geç ben korkarım değil mi lazım? Aaa kel oğlan su koy verme canım geç öne evet. Sen aslarsın, toplarsın, <gülüyor> canavarsın <gülüyor> sen canavar Neymişim ben? <gülüyor> Yeşilçam'ın 80 santimlik cüce oyuncusu 1954 yılında Karadeniz Ereğli'sinde doğdu Çocukluğundan itibaren Karadeniz Ereğlisi'ndeki dikmen, dünya, eser, halk gibi sinema salonlarının gediklisi, düğünlerin ve dans pistlerinin neşesiydi. Aynı adlı Walt Disney Klasiği'nden 1971 yılında sinemaya uyarlanan Ertem Göreç imzalı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'deki Keloğlan tiplemesiyle akıllarda en az Pamuk Prenses Zeynep Değirmencioğlu kadar yer etmiştir. Nasılsın bakalım neşeli? İyiyim Keloğlan. Abo! Ne kadar çok çalışmışsın bugün! Tabii çalıştım canım! Aferin ruhum! Hayatımın çöp tenekesi! Ruhumun ekmek tenekesi! Canımın fıstığı! Ruhumun helvası, hayatımın aynası! Gel ulan buraya, eniştemin kaynatası! Muuu! <gülüyor> <gülüyor> eh, yeter artık! Kesin şamatayı! Hadi, evimize gidiyoruz! Peki, peki, kızma! Kızma bir gün, geliyoruz. Daha önce hiç kamera karşısına geçmemiş Yedi Cüce'nin rol aldığı filmde abisi Ayhan Babaoğlu da aksırığı canlandırdı. Fakat abisinin sinema macerası devam etmedi. Bu ilk tecrübenin ardından Ereğli'den kaçıp kaçıp gittiği Yeşilçam'da kendine bir yer edindi. Keloğlan filmlerinde başrol oynadı. Bu sefer Keloğlan Rüştü Asyalı, kendisi ise Keloğlan'a İstanbul'da tutunmanın yollarını öğreten yoldaşı Bicirik oldu. Hem kendisi bu isimle anıldı, hem de arkasından Bicirik filmleri çekildi. Filmlerde seslendirmesini yapan Timuçin Caymaz'ın sesiyle kendi Davudi sesinin benzerliği şaşırtıcıdır. Bababi bababi bababi ebüve ebüve ebüve bababi bababi Bu ne? Korna bağırıyoruz o kadar yol versene. Ya, aman diyeyim sen kimsin nesin? Benim adım Bicirik. Yan bakanı yakarım ona göre. Sen kimsin peki? Parolayı söyle! Ya ben kim olacak, Keloğlan'ım? Dün geldik köyden, aha şu eve indik! Aa, artık sen bizim mahallelisin! Kabul ederseniz, Allah'ın da izniyle bundan böyle! Eee, lafı pavdos et! Şu arabayı park edeyim, gelip oynayalım seninle! Ben ne yaparsam, sen de onu yapacaksın, anladın mı? Yapmadın mı al Düş peşime. <gülüyor> hey yavrum. Kaba böyleyse ben de bir aya kalmaz İstanbul'un muhtarı olurum ki. Anam da şaşar kalır giydi olur ha. <gülüyor> Hadi. Ha, geliyorum. Aram Gül 1974 tarihli Red Kit uyarlaması Erişte Western Atını Seven Cowboy'da Haydut Joe Dalton rolünde mahir bir oyunculuk sergiledi. Ereğli'den İstanbul'a gelişlerinde Yeşilçam'ın dost meclislerine uğrasa da hayatının son yıllarını hep sinema özlemiyle geçirdi. Erdemir Demir Çelik Fabrikası'ndan emekli olup annesini kaybettikten sonra bir akrabasının yanına yerleşti. 2009 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmeden önce annesinden öğrendiği tığ işinde maharetini konuşturdu. Ereyli'de etrafına topladığı ahaliye bol bol Yeşilçam'ı sa anlatırdı. Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazılık Sinema Dergisinin 150. Özel Sayısında, Hazırlayanlar Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay